Evet açık radyoda açık dergi programını dinliyorsunuz. Kendi sesinden gülsü gülen su çalışması geçtiğimiz ay aslında bu ay içerisinde Nota Beni yayınlarından e, çıktı. Erdoğan Yıldız ve Oda Projesi'nin yayına hazırladığı bir nevi esasında e, dokümantasyon ne dokümantasyonu sözü tarih çalışması da e, denilebilir. gülsü gülen su'nun e, çok da uzun olmayan ama aslında tanık içinde epey uzun e, tarihinin doğrudan orada yaşayanlar, ikamet edenler e, tarafından kayıt altına alınmasından e, oluşuyor. Kültürel aracılar e, projesinin sahaya, e, semte, mahalleye gitmesinin ardından başlamış bir süreç itibariyle şu anda Erdoğan Yıldız ve o da projesinden Seçil Yersi'yle ağırlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, kendi sesinden Gülsü Gülen dedik Ağustos ayında yanılmıyorsam e, yayınlandı kitap. Hmm, çok uzunca bir süredir ama e, çalışmaları devam ediyor. Hatta gördüğüm kadarıyla galiba Erdoğan abinin yazdığı söz bir sene öncesinden bir tarihlerle evet. <gülüyor> Anca... oynamayı yaptık. <gülüyor> Hadi buradan pişire, başlayalım. Pişire <gülüyor> evet, evet Çok uzun yani şey e, nasıl diyelim a, kalınca oylumlu bir e, çalışma. Ya 2009'da başladık e, kitap projesine. E, 2009'dan ...bu yana epeyce bir uzun meşakkatli bir yolu oldu. Ee, bu da ilk defa mahallenin olmayan... ...daha doğrusu e, ortaya çıkmayan bir yerel tarihinin ortaya çıkartılmasıydı. <gülüyor> asıl olarak. Ee, Gülsü Gülensu Mahallesi'ni biraz anlatayım mı? Evet, yerel tarih demişken. Evet. Gerçi açık radyo dinleyicileri bu konuyla gayet şeyler, aşina <gülüyor> var. Çünkü biz daha önce de birçok söyleşi yapmıştık radyoda. <gülüyor> evet. Gülsü Gülensu Mahallesi E5 Karayolu'nun eteklerinde... Küçük, kendi haline mütevazi bir e, mahalle, hı hı. E, Kadıköy hattından, Harem hattı, pardon, Kadıköy Kartal hattı hı hı. arasında, Maltepe'nin E5 kuzeyinde yer alıyor, E5 mahallesi, E5 karayolunun kuzeyinde. E, yaklaşık 28-30 bin'e yakın nüfusu var iki mahallenin. Eskiden Gülsuyu Mahallesi'ydi. Nüfus yolundan kaynaklı ikiye bölündü ve iki mahalle oldu. Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi. Evet, evet. Ama biz mahalleli olarak kendi içimizde hala Gülsuyu diyoruz. Ee, bir de yine Gülensu Mahallesi'ne ait olan Telsizler Bölgesi var. Orası 92-93 yıllarında yeni yapılmış bir e, Hı -hı. yerleşim yeriydi. Yeni göçlü. Evet, yani. onunla ilgili. Ee, orası da yine Gülensu'ya bağlı olmakla birlikte bu kentsel dönüşüm sürecinde hiçbir güvencesi olmayan e, ...oturdukları yerde... ...Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan... ...mahalleliğe ait öyle bir parça. Evet. E, Gülsü Gülansı böyle bir mahalle. Daha çok kendisini... E, ...soldan doğru tariflemiş. Dayanışma ilişkileri güçlü. Hı -hı. Bir arada durmayı bütün dönemlerde... ...becerebilen Ender Mahallelerden bir tanesi. Hı -hı. Zaten biraz kitap da... ...oradan doğru kendini hak eden bir kitap. Hakkını veren bir kitap. Böyle bir mahalle. Bunun şeyini kay evet. kaydını tutuyor. Yani. Evet. Şimdi de aslında hemen... Yani devam edebiliriz tarihsel süreçte. Son dönemde de 10 yıl denebilir mi? Kentsel dönüşüm süreciyle beraber. E, 2004-2013 an... 9-10 yıl. Evet. evet. Böyle bir süreçte kentsel dönüşümle boğuşuyor. Boğuşan bir mahalle. E, o da şöyle 2004 yılında Maltepe E5 Kuzey Nazım Mimar Planı diye bir planlama süreci Hı. öngördü Büyükşehir Belediyesi. O planlar mahalleye geldiğinde biz... ...mahalle yerel dernekleri, muhtarlıklar ve mahallenin ileri gelenleri bir araya gelip, bu nedir, ne değildir planlamanın üzerine biraz konuştuk, tartıştık, araştırdık. Ee, planlar üzerinde gördük ki bütün bizim oturduğumuz evlerin tamamına yakını yeşil alan, park alanı, ticari konut alanı gibi donatı alanlarıyla örtülmüş. Hı hı. Ve biz şunu gördük çok açıkça. Bütün bu donatı alanları bizim evlerimizin üzerinde olduğuna göre demek ki bu evler yıkılıp bu donatı alanları olacak. Bu yüzden ciddi bir karşı koyuş. Bir şey oluştu. Refleks oluştu. İlk defa Türkiye'nin ve İstanbul'un planlama tarihinde 6000'e bine kadar, yedi bine kadar bir itiraz dilekçesi süreci yaşandı. Hı hı. 32 tane plan iptal davası açıldı Büyükşehir Belediyesi'ne karşı. On binlerce imza toplandı. Ev toplantıları, mahalle toplantıları, kahvehanenin toplantılarıyla muazzam bir şey oldu. Bir karşı duruş oldu. Bu dediğim gibi yani şehir plancılarında, mimarlarında, kentin de pek alışkın olmadığı bir karşı duruştu. Hı hı buradan iyi bir şey hat oluşturduk bu diğer mahalleler için de örnek oldu daha sonra diğer kentsel dönüşüm mağduru mahallelerle bir araya gelip bütün onlarla da e, haldaş olduk hı. İstanbul mahalle denekleri platformu çıktı buradan hı hı. şimdi kent hareketleri ...çıktı. Hatta ucu biraz daha... ...geziye, Taksim'e doğru uzanan... ...bir süreçti aslında bu. Hı -hı. bir yere çalışma. Belki biraz sonra... ...yine bahsediyoruz ama şimdi bahsettiğin için... ...adını andığın için sormak istiyorum. Mahalle Dernekte... ...platformu kent hareketlerinde mi evrildi yoksa... Evet. Büyükçe bir bölümü... ...kent hareketlerine evrildi. Büyükçe bir bölümü... ...bağımsız. Büyükçe bir bölümü yine... ...Sarıyer Mahalle Dernekleri platformu olarak... ...devam ediyor. Hı -hı. Ama kendi işlerine... ...hadi organik ilişkileri devam ediyor. Evet. Yani aslında çok önerilen... Kadros önümüze koyulan yaşam biçiminin ya da kent tahayyunun bir nevi alternatifi her yerde, her yerde demeyeyim de pek çok yerde ortaya konmaya çalışmıştı Gülsu Gülensu da bunlardan bir tanesi. Şimdi gezi sonrası süreçte dönüp baktığımızda hani zaten gezideydik diye düşünecek çok da sebebimiz var bir yandan o da projesine de buradan baka, bakarsak aslında geçenlerde aklıma düşmüştü yani gezinin tamin edilmesinde. Ee, terminolojisi dediğimiz nasıl söyleyeyim daha doğrusu dağrımıza kattı birkaç tartışma var yani bu aslında e, katılım yan yana durmak vesaire gibi <gülüyor> kavramlardan bahsediyoruz o da projesi çok uzunca bir süredir zaten bu kavramlarla daha didişti evet. en şimdi nasıl hissediyor kendini filan mesela çok gerçisini doğrudan temsilci almak da evet. makul değil ama yani evet şimdi güneşle özge burada değiller evet ee, ama bizim yani kendi aramızda da çok gezi sonrası e, konuştuğumuz, e, tartıştığımız konulardan bir tanesiydi bu. Gerçekten hani senin de söylediğin gibi bir şekilde çok hemhal olduğumuz ve e, yani 97'den itibaren Galata'da başlayan süreçte işte mahalleli olmak ne demek? E, ortak... ...fikir yürütmek, bir şeye ortak... ...karar vermek ne demek... Hı hı. Ee, ...bunları nasıl deneyimleyebiliriz... ...tabii bizim sonuçta içinde bulunduğumuz... E, ...platform güncel sanat platformu... Evet. ...ama biz bunu bir şekilde... E, ...mahallenin kendi dinamikleri... ...içerisinde ve o dinamiklerele bir tür... E, samimi ilişkiler kurduğumuza inanarak yani o hassasiyeti gözetmeye çalışarak kurduğumuz bir yapıydı. Özellikle Galata'dan itibaren kurduğumuz süreç. Biz tabii çok şey olduk. Şaşırdık ve dura kaldık aslında geziyle birlikte. Yani nasıl söyleyebilirim? Yani bir şekilde bu e, katılımcılık meselesinin özellikle evet. yani bir arada olma meselesinin nasıl e, gündelik hayatta e, oluştuğunun ve hiç de beklenmedik bir şekilde aslında oluştuğunun ve sokakta ve yolda deneyimlendiğinin e, bir tür şeyi oldu bizim için. E, yani o anlamda böyle bir hani hayretle ve heyecanla en çok da heyecanla. ...kaldık... ...gül suyu... ...tastik de değil mi aslında... ...yani evet... <gülüyor> <gülüyor> ...onu çok <so> söylemek <gülüyor> istemiyorum ama... Yani ...onu dedim... ...evet... <gülüyor> ...yani... Tamam. E, ...şey de farklı tabii... ...bir taraftan... E, ...yani bizim gül suyu deneyimimiz... ...2009'da yaşadığımız deneyim... E, bir şekilde yani Galata sürecinden çok farklı bir deneyim çünkü Galata'da evet yani Galata'da yaşayarak orada zaten kendi inisiyatifimizle ve hiçbir kurum ya da kuruluşa hiçbir kişiye bağlı olmadan hesap vermeden kendi inisiyatifimizle geliştirdiğimiz bir yapı ve bir hı hı. deneyim alanının ee, ...hani tırnak içinde paraşütlenmesi gibi bir durum söz konusu olduğunu hissettik... ...bize bu gül suyu, gülen su projesi teklif edildiği zaman. <Gülüyor> yani e, Tam şimdi şey yani 2009 yılında e, yani bu proje Kültürel Aracılar Projesi... <Gülüyor> e, ...iki mimarın, Philip Nikolas ve e, Philip e, Miselwit ve Nicolas Hirsch'in projesi... ...Almanya temelli iki mimar bunlar... Ve e, kent merkezi dışındaki e, mahallelerde yer alan e, kült kültür üretimine bakmayı... ...hedefliyorlar. Hı hı. Ve bir şekilde de... ...aslında işte... ...Bienel gibi işte mesela... ...İstanbul'un hani kültür yapısına baktığınız... ...zaman da bir tür merkezden... ...bahsediyorsunuz ve her şey orada olup bitiyor. Şarkı. Bütün bunun dışında... ...ne oluyor, ne bitiyor? Hı hı. Yeni bir kültür... ...tanımı, yeni kültür... ...tanımları hatta var mıdır? Bunlara hı hı. ne anlamda biz kültür... ...diyebiliriz? Bunlar nasıl... ...dinamiklerle ayakta duruyorlar? Aslında... ...bize heyecanlandıran kısmı da... ...buydu bize bu davet... ...geldiği zaman hem... Yani ...bizim davet edilme sebebimiz tabii ki... hani ...aslında o da projesi deneyimi... <gülüyor> e, ...ve hani yerelde... ...çalışıyor olmanın getirdiği... ...deneyim. E, ama... ...bizi duraksatan şey de... E, ...normalde... Ke ...yani kendi insiyatifimizde... Oluş ...oluşturduğumuz bir yapıya İstanbul'da... ...bizim davet alarak ve... E, ...bir çatı altında... Bir tür finansmanla ve bir tür hesap vereceğimiz aslında bir yapıyla birlikte hareket edecek olmamız. Yani bunu biz kendi aramızda tartıştık. Bu nasıl Galata'dan daha farklı, evet. biz nasıl daha farklı duracağız ya da durmalıyız diye. Ama bütün bunların yanı sıra tabii yani şey çok yani mahalle bizi çok çok heyecanlandırdı. Ve e, bunun e, biz üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Yani kendimizi evet şey yapıyoruz. Belki işte hani paraşütlüyoruz kendimizi. Ama bu e, kısa bir süre içerisinde e, eriyip orada e, yani erimeye çalışıp diyelim orada bir şekilde var olmamıza dönüşebilir. Evet. Asla Mahalleli'nin hareketliliği zaten bunu kendiliğinden... Aslında tam tersi. <gülüyor> bir taraftan çünkü yani benim hiçbir zaman yani o seneye kadar yani bunu hissedersiniz ama hani İstanbul'dasınızdır bir yere gittiğiniz zaman ya yani ben kendimi başka bir yerden gelmiş ve hepimiz öyle hissettik. Yani nasıl Nicolas ve Philip Almanya'dan geliyorlardı Hı -hı. ve başka bir dil konuşuyorlardı mahallede? Bizim ilk aylarda deneyimlediğimiz şey yani biz başka bir şehirden, başka bir ülkeden geliyoruz Hı -hı. ve başka bir dil konuşuyoruz. Ee, bu bizim için mesela çok hani, e, çarpıcı bir deneyimdi çünkü mahallenin yani özellikle coğrafi yapısı gereği ve Erdoğan abinin de anlattığı e, geleneğinin getirdiği bir e, kendine e, e, oldukça yakın duran... <gülüyor> Bir şekilde benzerleriyle birlikte olan yani mahalleli kavramını çok böyle direkt oraya gittiğiniz zaman net bir şekilde görebildiğiniz bir yapıya dışarıdan gelen birisinin görünürlüğünün çok net olduğunu. Yani ben böyle kendimi dekupe bir şekilde orada görüyordum. Yani bu ilk başlarda uzun bir süre bu şekilde devam etti. Ta ki işte biz burada seyyar olmayalım işte bir dükkan kiralayalım evet. ve projeleri ya yani insanlar geldikleri zaman hani bizi bulabilecekleri ve ne yapıldığının. E, ...görünür olduğu, bir tür hani araştırmacı mantığıyla araştırmamızı yapıyoruz ve gidiyoruz'un olmadığı... <gülüyor> ...bir tür hani e, bizim de alışık olduğumuz yapıyı kurana kadar. <gülüyor> evet. Yani dükkan aslında o sürecin içinde oluşmuş Ortaya bir şey. Ortaya çıktı. Yani fikir olarak yani aslında kültürel aracıların şöyle bir özelliği vardı. Yani çok projenin detaylarına girmek istemiyorum ama proje yazılmış olan bir proje... Ama işte ilk etabımız bu, ilk hareketimiz bu. Ondan sonra bunu yapacağız. İşte şunları çağıracağız. Hedefimiz bu. Ortaya bu çıkacak diye bir netliği olmayan bir projeydi. Dolayısıyla bu bizi heyecanlandırdı. Yani orada sonuçta her katılan projeyi yönlendirecek dükkan Sonrasından ortaya çıktı bir yerin kiralanabileceği. İşte burada e, ben şeye koyuyorum onu biraz tırnağa koymak istiyorum sözlü tarih çalışmasını. Çünkü biz sözlü tarih çalışması yapıyoruz diye başlamadık projeye. Yani bu el, elimizde tuttuğumuz kitabın külliyatı e, söyleşilerden çıktı aslında ortaya. Söyleşmekten <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Birbirimizi tanımaya çalışmaktan çıktı aslında. <gülüyor> yani ee, zaten söyleşiliyordu. Sonuç yani yok. evet e, ilk başta biz bu söyleşmelere başladık o zaman Erdoğan abiyle de zaten yeni yeni e, tanışıyorduk e, ve biz bir şekilde el yordamıyla ya e, her zaman işte Galata'da da öyle yaptık hani kimsiniz nereden geldiniz biz buyuz bunu yaptık siz ne yapıyorsunuz gibi bir tanışma sürecinin Hı -hı. konuşmalarından sonra Erdoğan abiyle birlikte de e, konuşmalarımız esnasında aslında... Ee, bir şekilde böyle bir yani çok zengin bir e, anlatı var ortada ve bu anlatı her ne kadar e, yani birçok bizi hani eleştiren arkadaşlarımız da oldu o noktada zaten var bu anlatı. Yani siz bunu bir daha niye kayıt altına alıyorsunuz şeklinde. Onun hani kahve köşesinde ya da sokakta merdiven kenarında çocuğuna belki bir şekilde aktarılmadan <gülüyor> e, yani kendi ilk önce kendi içinde e, üzerine düşünülmeden belki sadece bir hani e, mahalle kurma edimi olarak anlatılması başka mahallelerle olan ortak Taklaşmasının da bu anlamda bir takım yani kendine kapalı olduğu için belki kurulamıyor olması gibi şeylerimiz oluştu bizim kafamızda hı hı. yani dedik ki bunu e, yani bu görünür olsun ya yani bu anlatılanlar kalıcı olsun hı hı. E, bitmiş bir çalışma değil bu. ...olmayacak... ...öyle bir şey hedeflemiyoruz... ...bizi mesela sözü tarihten bir şekilde ayıran... ...şimdi ben çok daha da atlayabilirim... Yani ...ayıran bir şeyin izinde... ...yani eksik kalmış bir şey var... ...onu da tamamlayalım... ...ondan sonra ha, bu eksik kalmış şeyi o daha iyi biliyordur... ...ona da gidelim... ...gibi bir şey olmadı... ...yani isimler ortaya çıktı... ...isimler yavaş yavaş ortaya çıktı aslında... Hı hı. Ee, Arkasından her söyleşilen kişiyle e, çoğu zaman ikinci kere söyleşi yapma şansımız olamadı. Ama söyleşi yaptığımız yani metinler okundu, üzerinden geçildi, o süreçler şey yapıldı ama yani... E, o anlatıların bir şekilde özelliği dükkan dediğimiz o işte Ayla Sokak No 90 mekanının da ben çok yani proje için ve bu fikriyat için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya yani orada bir eski bir gece kondu ve sonradan işte garaj falan olarak kullanılan mekanın bir şekilde böyle bir yoğun bir hani dışarıdan baktığında böyle herkes kendisini anlatıyor. <gülüyor> bir kayıt cihaz var biz dinliyoruz herkes kendi santüf ve bizi anlatılanların karşısında bir şeyimiz var hem bir şaşkınlığımız hem bir anlama telaşımız var. Hı -hı. Tam o noktada şey sorabilir miyim aslında biraz daha ilerlemeden? isim seçiminden bahsettin. Bu tabii ki de tesadüfi değil diye tahmin ediyorum. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam 49 kişiyle konuşulmuş ve... ...hani genel olarak aslında baktığımızda tabii ki de homojen bir şey çıkaramayız bu e, anlatılardan, yaşamlardan. Ama e, mahallenin örgütlenme sürecinde, dayanışma sürecinde de diyebiliriz belki... ...bir fil görev almış, içinde bulunmuş ve bu e, dayanışmayı sağlamış. Mesela şeylerde de çok görüyoruz onu. Sizin o son sorunuzda da. insanla neyle yaşar sorusuna genelde verilen cevap hep dayanışmayla ve diğeri... ...insanlarla yaşanma cevabı oluyor. Ee, Erdoğan Yıldız'ın, Erdoğan abinin e, isimleri bulmakta tabii size epey de yardım olduğunu tahmin ediyorum. Biraz o isim seçme ve sizin... Bunu Erdoğan abi evet Evet, anlatsın. biraz bahsedebilir misiniz? <gülüyor> ya şöyle tabii yani... <gülüyor> e, ...kitap bayağı bir hacimli bir kitap. Aslında daha fazlaydı hacmi. E, 700 küsur sayfaydı. Ee, düşürüldü 500 küsür sayfaya. Ee, biz isim seçme konusunda mahallede mahalleye katkısı olan mahalleye bir biçimiyle ilk yerleşenlerden muhtarlardan, <gülüyor> meclis üyelerinden orada politika yapmış oranın eskiden komitesinde yer alan insanlardan ve e, <gülüyor> kadınlardan <gülüyor> özellikle de e, tercih yapmaya çalıştık. Ama hani tek şeyimiz kriterimiz şuydu mahalleye katkıda bulunmuş olup onun dışında coğrafi, mezhepsel veya da işte cinsiyet ayrımı hiçbir şekilde güdülmeden mahallenin tamamını bir profilini verebilmekti. Ve az olarak da burada hani benim ön sözde de belirttiğim gibi temel gerekçemiz şuydu. Hani mahalle şu sıralarda olağanüstü günler geçiriyor. İşte kentsel dönüşüm süreçleri, mahallede sürekli bir yollaşma, işte kimliksizleştirme politikalarına karşı bir mücadele hattı var. E, bu süreçte geçmişten referans almak, bu mahallenin nasıl oluştuğuna, mahalleye kimlerin katkıda bulunduğuna, e, bundan sonraki jenerasyonun da kuşakların da çok ihtiyacı olduğunu, en azından bugün yüzünde büyüyen 18-20 aşağıdaki olan insanların ...bunlara ihtiyacı olduğunu ve bunlardan referans almak gerektiğini düşünerek bu şeye ben motive olmuştum bu çalışmaya. Hı hı. E, seçillerle konuşurken de o da projesiyle görüşürken de Askan Hanım'la bu şeyler vardı, tedirginlikler vardı üzerimizde. Hı. Yani örneğin 70'li yıllarda orada ilk mahalle oluşurken komite varmış bir siyasal komite. Çeşitli siyasi grupların. Bunlar orada arazi dağıtırken hangi kriterlere göre dağıtıyor? O zamanki o atmosfer nasıldı diye. Ya da orada muhtarlık yapan birisinin işte bir mafyaya karşı mücadelesinin nasıl oluştuğunu ya da orada ebelik yapan işte çok fakir insanlar hani bugünün parasıyla 700-800 lirayla kentte tuturmaya çalışan insanların e, haliyle doğum sürecinde o 70'li yıllarda hastaneye gitme olanakları yok orada Hı. ebe kadınların nasıl parasız orada doğum yaptığını hı hı. en çok bugünkü insanların bilmesine ihtiyaç vardı. Bugünkü komşularımızın çocuklarının bilmesine ihtiyaç vardı. Hı hı. Bunun üzerinden çıktı. Bir de bizim çok önemli bir şeyimiz vardı. E, dominant bir bakış açımız. Hep şunu diyorduk. Yani bu biraz felsefi bir cevap olacak belki ama e, hayatta İçinde bulunduğumuz yaşamda hep birileri bize nasıl yaşamamız gerektiğini, nerede yaşamamız gerektiğini, hangi doğrultuda hareket etmemiz gerektiğini birileri bize anlatmaya çalışıyor. Tıpkı bunun gibi bu planlama sürecinde de yine bu işin e, profesyonel grupları, ekipleri bizlere nasıl bir mahalle yaşamamız gerektiği üzerine planlar çiziyor, yazıyor. Oysa bu mahalle her dönem kendisi için var olmuş bir mahalle. Yani mahalledeki dayanışma ilişkileri örneğin, ee, şunu hemen söyleyeyim. İşte ülkede diyelim ki Türk-Kürt çatışması yaşanırken bu mahallede böyle bir çelişki yaşanmadı. Ya da Alevi-Sünni ayrımları, çatışmaları yaşanırken memlekette Gülsü-Gülentso de bunlar yaşanmadı. Yani bu mahallenin o biraz homojenliğinden, biraz kendisini muhalif olarak e, tanımlamasından kaynaklıydı. Hı. Planlama sürecinde de biz şunu iddia ettik. Bu mahallede biz yaşıyoruz. Bu yaşadığımız mahallede nerede yaşam alan olacağına, nerede donatı alanı olacağına, hangi mahalle, işte e, okul gerekli olduğuna mahalleli karar versin. Yani biz bu planlama sürecinin de öznesi olalım. Aynen eskiden olduğu gibi. Eskiden olduğu gibi Hı -hı. tabii. Evet. ...sizin pardon lafını böldüm ama... Yani siz de konuşulmuş tabii bu... ...49 kişinin içinde siz de varsınız Erdoğan evet. abi... ...ve orada şey dediğinizi hatırlıyorum... ...tam cümleyi tabii söyleyemeyeceğim ama... ...yani eskiden örgütlülük mücadele içinde... ...kurulan barikatların yerine artık yeni barikatlar... ...koymamız lazım deyip... ...oradan mesela mahallenin içindeki bostanın... ...aslında ne kadar önemli olduğunu da... ...notunu düşüyorsunuz... ...yani biraz bahsettiğiniz böyle bir şey... ...şimdi Gözde evet yani biz şey dedik hep... ...yani bizim kafamızdaki barikat örneğin yıkım geldiğinde işte çeşitli enstrümanların böyle şeyleri dikilerek köprü şeyler yolların kapatılması işte bir çatışma hali. Oysa bu çatışma halinin ötesinde yaşamın kendisinin bir barikat hı hı. olması. Örneğin dediğimiz gibi bu kent e, bahçeleri ya da bizim Metin Yenilerle yapmaya çalıştığımız o Yaşasın Fasulye filizi diye başlattığımız hı. işte e, neresiydi? Balıkesir'in Gönen ilçesinden köylülerden bizzat tohumların, filelerin getirilip mahallede bahçelere dağıtılması. Oradan artık yani biz sadece kentsel dönüşüme karşı evlerimizi savunmuyoruz. Biz yaşamı savunuyoruz. <Gülüyor> belki oradan hiçbir ihtiyacı yani ihtiyacı çok olup da alamayacak olan komşularımıza bunların bedelsiz verilmesi bunun üzerine bir dayanışma ilişkisinin gelişmesi belki buradan aşevlerinin açılması kreşlerin açılması ama bunlar hep dediğim gibi biraz Gezi'den de ...aslında belki de Gezi'nin bizden ilham aldığı... ...bizim Gezi'den ilham aldığımız evet, o... Evet. ...kamusal yaşamda artık paranın yerine... ...başka değer ölçülerinin de kullanılabileceği... Bir ...ütopya değil aslında bu bir gerçeklik... ...yani evet. bunu yapabilme... E, ...potansiyeli bu mahallede mevcut... ...yani en çok belki de oda projesini de bizi de... ...kültürel aracıları da motive eden... ...o potansiyelin olmasıydı... Evet. ...buna herhalde Cihan Uzun Çarşılı Baysal... ...yaşam hakkı savunusu <gülüyor> evet. ...derdi... Sanırım. ...tabii, tabii cihan canlar... ...nefes hakkı... Doğru. Evet. Yani... <gülüyor> Bu noktada şeyi sormak istiyorum. Şimdi periferide kültür üretimi nasıl diye başlamış bir proje. Hı hı. Hı. Ortaya çıkan kültürel form böyle bir direniş formu mu peki? Te teşhis ettiğiniz. Sizin... Yani teşhis bir, bir <gülüyor> şey... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşhis etmedik de. Ya şöyle bir çok kısa bir şey şey anlatayım. Biz bu işte e, konuşmaları yaparken e, mahalleden... ...şu an ismini hatırlamıyorum bir, bir amcayla böyle konuşuyorduk. şey siz ne yapıyorsunuz işte biz dedik işte böyle hani... ...bu aynen böyle anlattım işte merkez dışındaki mahallelerde kültür dedim. Sen ne kültürü diyorsun dedi. Kültür burada para yok ki kültür olsun dedi. Ondan sonra yani şey bizim her şeydeki e, bulunuşumuz aslında e, bir tür e, yani projenin... E, yani sadece orada projeyi gerçekleştirmek ve bir şey araştırmak için orada bulunma hali değil tümüyle projenin gerçekleşme sürecine dahil bir şey oldu. Yani şunu doğru. demek istiyorum yani orada bir şekilde biz işte verdiğimiz örneklerle ama işte siz işte şunu yapıyorsunuz ha evet aslında doğru yani ona da kültür diyebiliriz tabii. Çünkü onun da yaptığı kültür tanımı aslında merkezde yapılan evet. kültür tanımı. Hı hı. <gülüyor> ...ya da onun da kendini görme biçimi... ...merkezin ona baktığı biçim... Evet. ...yani biz bütün şey teşhis... ...hani diyorsun oradaki... E aslında dayanışmanın kendisinin nasıl kültür formları evet. ürettiğini biz aslında evet. deneyimlemiş olduk. Deneyimlemiş olduk Teşistan daha makul e. yani. <gülüyor> O konularda dikkat ediyor. <gülüyor> özellikle. Evet. Ya yani ben belki Bak. şeyi söyleyebilirim. <gülüyor> yani çok kısaca hani bu Lütfen. kitabı ve bu araştırmayı yani kitabı görünür kılan şeyin farklılığı Gül Suyu, Gülen Gülansu başka diğer mahalleler gibi üzerine çok fazla araştırma yapılan, araştırmanın yapılıp geriye mahalleye geri döndürülmediği, bir form var. Yani araştırmacı, sosyolog araştırmasını yapıyor Hayır, ve hı. bir daha yani evet bizden araştırmacılar geçiyor. Şimdi bunun önemi ve bizim özellikle diline de dokunmamaya çalışmamızın sebebi de kendisinin anlatması yani. Mahalle kendisini anlatsın. Zaten bu diyeceğini diyor. Bir de seçilere gecek onu yapacağız zaten. <gülüyor> Bir senelik olmayacak ya. Yani. Evet. Olmayacak. Künye'yi hatırlatmak istiyorum. Kendi Sesinden gül Gülen Su çalışması Nota Bene yayınlandı. Erdoğan Yıldız ve Oda Projesi hazırlayanlar olarak. Ama şey söyleyeyim ben. E, bu bir kolektif çalışma. Evet evet ben de Yani şimdi... sadece Erdoğan Yıldız ve Oda Projesi'ne ait değil. Mahallenin ortak çalışması. E, ben şeyi söyleyeyim. Bu evet. kitabın sonunda bir e, zaman çizelgesi evet. var. Hı -hı. O zaman çizelgesini biz 10-12 kişilik bir komiteyle gerçekleştirdik. Mahallenin ilk gelenlerinden, muhtarlarından, mahalle dernek başkanlarından, üyelerinden oluşan Hı -hı. E, bir gruptu. Hı -hı. O gruplarla tartışılarak bu zaman çizelgesi oluşturuldu. Yine fotoğraflar, gazeteler, Gazete küpürleri diğer mahalleden arkadaşlarımızın katkılarıyla oluştu. Haliyle evet, gazete. Evet orada şeyi de yani Can'ı da, Fevzican abacıoğlu Ece, Ece Sarıyüz. E, onlarla birlikte gerçekleşti. <gülüyor> e, aslında kayıt yani deşifreleri yapanların çok çok emeği geçti. Sebiyle, Dışkaya ve Funda dönmez. Biz de sürekli ne demek istiyor burada? Duyamıyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu yazıyorum? Emin misiniz? diye onlar tekrar geldi gitti. Yani e, ilginç bir yapı var. Evet şimdi <gülüyor> süremiz azalıyor. <gülüyor> evet aslında maalesef yok. Ben son bir soru sormak istiyorum. Ee, belki biraz daha sonra konuşuruz ama e, aslında tam senin bıraktığın yerden seçileni dedin ya e, kendilerine de bir şekilde kültür üretimi konusunda dışarıdan bakıyorlar ve sosyologlar araştırmacılar gidiyorlar sonra geri dönüyorlar e, ve onlar hani onlar hakkında onlar dediğim hani onlar hakkında yapılmış çalışmalar ortada doluşuyor. Belki tam bu noktada şeyi de sormak lazım. Yani bu kitap çıktıktan sonra e, muhtemelen gördüğüm mahallede konuşanlar bu çalışmayı ve nasıl da size verdikleri tepki. Hem bu bir senelik e, sürecin sonunu da bağlayan bir şey diye tahmin ediyorum. Yani biraz Turan, Turan Kazan çok güzel bir şey söyledi. Bir şey söyleme. İşte dedi mahallenin ya, mahallenin bir kitabı var artık dedi. Hı, kitapsız yani, bir mahallenin kitabı var. Kitapsız vardır. bir mahallenin <gülüyor> kitabı var artık dedi. <gülüyor> Tabi eleştirilerini de baki tutarak biz evet belki sen anlatmak istersin. Şey söyleyeyim ben, e, konuşmacıları çağırdık. Kitapla ilgili. Hem kitaplarını hediye edip hem de onlarla bir buluşacaktık. Evet. 49 kişinin yarısına yakını geldi. Herkes İnanamazsınız. Yaz dönemiydi. <gülüyor> yani birçok insan şehirde, şehir dışındaydı, yazlıktaydı ya da köylerindeydi. Ee, şeyler oldu, görüşüldü, bayağı olumlu tepkiler alındı. Ee, birçok katılımcı, söyleşici kendi isminin kitapta yer almasından tabi biraz gururlandı, biraz keyif aldı. Ee, bu arada tabi eleştiriler de oldu. ya yani bir tanesi şuydu: Herkes kendini anlatmış, bir süreklilik yok. Oysa Hı. bizim zaten niyetimiz o sürekliliğin olmamasıydı. Herkesin kendi dilinden, kendi sözünden, evet. kendi e, anlayışından mahalleyi tanımlamasıydı. E, bir diğeri örneğin ben yeni dönmüştüm. Daha dün de levesi gün döndüm mahalleye. Hemen birisi beni yakaladı. Kitapta dedi ilk yerleşenlerden çok eksik var dedi. Yani çok az insan dedi ilk yerleşenlerden yer alıyor dedi. Hı. Orada da kriter sadece ilk yerleşenler değildi mahalleye. Malde, ...mahalleye katkısı bulunan... ...mahalle bir biçimli emek harcamış... ...olan insanları biz tercih etmiştik... Evet. Hı hı. ...böyle bir şeydi... ...peki daha bitmedi dedin ya seçildi... ...nasıl evet. devam ediyor... ...yani daha bitmedi dediğim... ...hani işte Gül Suyu, Gülansu'nun... E, ...kitabı da budur... ...diye bir niyetle ortaya çıkmadığımız evet. için... E, ...devam... ...hatta yani biz bunun bir tür... E, ...vesile olsun... E, ...mahalleden gençler... ...kendileri yapsınlar bu söyleşileri... Evet. ...diye aklımızdan hani geçen bir şeydi bu. Biz biz dışarıdan ve mahalleyi deneyimlememiş. Yani bunun da farklılıkları var. Aslında bu tür bir kitabı yapının üzerine konuşulacak çok farklı şeyler var. Yani Hı, kitabı kim kesinlikle. yapıyor, neden yapıyor, e, duruş nedir diye. Mesela o, o anlamda e, içeriden çıkacak başka söyleşiler, başka niyetlerle yapılan söyleşiler. Mahallede kadın durumu üzerine olabilir, eğitim üzerine olabilir. Yani bu mantıkta evet bu böyle bir kitap çıkabiliyor... ...nun olumlu yan etkileri. Evet anladım. Hı. Evet. Peki o zaman kapanışta ben Erdoğan abiye tekrar dönmek istiyorum Erdoğan evet. Yıldız'a. Şu anda nasıl her şey Gülsü Gülen Suda neler yapılıyor? Ya Konum... şöyle bu son güncel gelişmeler var. İşte çetelerin, bir takım e, mafya bozuntuların mahalleye verdiği çeşitli rahatsızlıklar var, saldırılar var. Hı hı. E, bunlar aslında diğer mahallelerde de yaşanan sorunlar. Ama hani Gülsü, Gülen Gülensu mahallesi daha kendi içinde politik. Daha kendi içinde dayanışmacı ilişkilerin hakim olduğu bir mahalle olduğu için daha görünür oluyor <gülüyor> bu saldırılar. En son e, ESP, Ezilenler Sosyalist Partisi'nin binasına bir saldırıda bulunulmuştu. <gülüyor> daha sonra mahallede bir yürüyüşle protesto edildi. O protesto gösterisine de müdahale edildi. E, yaklaşık 9'a yakın bir yaralı olmuştu mahallede. <gülüyor> evet. Bunun üzerinden çeşitli toplantılar yapıldı, görüşmeler yapıldı. Bu arada e, emniyet güçleri operasyon yaptılar mahalleye. E, bu uyuşturucu ve esrar Çetelerine yönelik. Hı hı. Şu anda mahallede forumlarda da bunlar konuşuluyor. Bu mücadele bu sorunlara nasıl mücadele edebiliriz? Daha etkin, daha çocuklarımızın daha güvenli yaşayabileceği sadece Esrar eroin, uyuşturucu gibi değil. Yani mahallede bir Yollaşma karşıtı bir yaşam alanını oluşturabilmenin yolu nelerden geçiyor? Bu dayanışma ilişkilerini nasıl güçlü getirebiliriz'in üzerine hı hı. forumlar yapılıyor. Bu geleneksel gezi forumlarının daha mikro ölçekte durumları. Hı hı. Ee, bunu mahalle dernekleri, mahallenin e, çeşitli politik grupları gerçekleştiriyor. Evet. Bu arada Maltepe'deki gezi forumlarına da e, katkıda bulunuluyor. Hı -hı. Orada da bu tür şeyler tartışılıyor. Bak. Mahallede şu anda böyle bir durumda. Ha, bu arada geçen haftada Maltepe Belediyesi bu bin ölçekli planlarla ilgili yine mahalle meclisinin toplantıya çağırdı. Bu arada mahallenin bir meclisi var. Evet. E, derneklerden, muhtarlardan oluşan yüz 150 kişilik bir mahalle meclisi diyoruz biz buna. Bu meclis e, görüşmelere gidiyor. Bu meclis görüşmelerde e, konuşuyor, tartışıyor. Aynen. Daha sonra mahalleye dönüp mahalleyle paylaşıyor. E, şu anda mahallenin imar planları yapılıyor. Hı -hı. Maltepe Belediyesi tarafından. Bu imar planları hızla bitirilip şehre gönderilecekmiş. Ee, biz buna karşı, biz mahalleye dönelim, mahallede bunu tartışalım diye evet. bu toplantıyı bitirdik. Şu anda böyle bir mahalleye dönme süreci yaşanıyor. Evet. Hı -hı. Yani çok da acil hayati konuları konuşmak için zaten foruma ihtiyaç vardı. Gezi zaten öncesi, aynen, öyle, aynen öyle. <gülüyor> Forumda da böyle bir can gibi oldu. Evet. Peki, e, teşekkür ederiz. Yani çok e, Gülsü, Gülen Su aynı zamanda aracılar ...çok dediğin gibi farklı açılardan büyük tartışmalar açabilecek bir çalışmayı elimizde tuttuğumuzu söyleyelim... ...ama işaret etmekle yetinmiş olduğum söyleşi var mı son ekleyeceğim bir şey seçin. Baki-Suludere'ye biz sorduk, insan neyle yaşar Baki Bey diye. İnsan havayla yaşar, başka neyle yaşayabilir ki? Bir havası güzel olursa bununla yaşar. Sağlıklı yaşaması için havanın güzel olması lazım. İnsanın huzurlu olması lazım. Bu çok önemli demiş. Huzurun olmadığı yerde her şey bozuluyor demiş. <gülüyor> Son söz Baki Bey'den oldu. <gülüyor> çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.